Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd.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 o kelime-i tayyibeyi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini söyleyince 100 yıllık ömrü silinmiş 4 aylık ömür onu kıyamete kadar adı unutulmayacak adamların içerisine ismini kaydettirmiş. Gülsüm İbni Hidim böyle birisi.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 Bedir'in ashabı olan büyük bir isim var Hilal İbni Ümeyye onun anası Üneys Binti Hidim Gülsüm İdm İbni Hidmin öz kız kardeşi. Dolayısıyla Hilal İbni Ümeyye de dayı tarafından o aileyle bağı olan birisi böyle bir yakınlığında onun hayatını biraz incelediğiniz zaman ne anlama geldiğini anlayacaksınız.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 Evlerine çekilecekleri anda bir Yahudinin sesi duyulur. Yahudi şöyle haykırıyor. Ey Gayle oğulları beklediğiniz misafir geliyor. Beklediğiniz elçi geliyor. Bir anda Medine, Yesrib yankılanıyor. Çoluk çocuk yollara dökülüyor. Herkes Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı karşılamak için ona doğru koşuyorlar. Halal Bedru aleyne min seniyetil ve da işte orada onların diliyle terennüm ediliyor Nur doğdu üzerimize diyerek Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın gelişi Medine'nin en nurlu günü olduğu ikrar ediliyor karşıda dört kişilik bir kafile var Hz Peygamber Hazreti Ebu Bekir onların yol rehberi olan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 Bunu deyince akıllı bir tüccar hemen ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor orayı ben satın alacağım. Efendimiz tamam diyor. Varıyor o tüccar Esat İbni Zürare o iki yetim çocuğunun velisidir. Pazarlık yapılıyor 10 dinara Mescidi Nebevi'nin arsası satın alınıyor. Kimdir o akıllı tüccar? Hazreti Ebubekir. Ebubekirdir Eba Bekir'dir o adımı atan. Şimdi anlıyor musunuz Resulullah'ın sözünü ümmetinin ümmetimin tamamının sevabı terazinin bir kefesine konsa Ebu Bekir'in sevabı bir kefeye konsa Ebu Bekir'in kefesi ağır gelir. Niye öyle bir amel var ki ortada kim ne yaparsa yapsın Ebu Bekir'i geçmek mümkün değil.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 Sözümü de bitireyim. Ama işin bidayetinde hani Güssüm İbni Hidm'in değerini anlamak için beş tane sahabiyle kıyasladık ya onu unutmayın. O mihmandarı nebidir aynen Ebu Eyyub El Ensari gibi. O evini İslam'a açan bir yiğittir aynen Erkan bin Ebil Erkam gibi.